Bir hastanın, makineye bağlı yaşayan bir hastanın ötenazi yöntemiyle öldürülmesi veya hayatına son verilmesi caiz midir hocam? Kuşkusuz hayat bize Allah'ın bir ikramı, bir armağanı, bir ihsanıdır. Dolayısıyla hayat da can, tende emanet dediğimiz gibi bir emanettir. Bizim inancımız İslam dini, Allah'ın yuhyi ve yumit olduğunu yani hayat veren odur, yümit öldüren odur, bize canı veren o, canı alacak olan da odur. Dolayısıyla bir Müslümanın kendisine Allah'ın ilahi bir armağanı, ihsanı olan hayatına işte çok acı çekiyor, hastalık dayanamayacak boyutlara gelmiş ne olursa olsun bu son vermesi bir intihardır. İntihar da dinimizce büyük günahlardandır. Batıda buna ötenazi şeklinde kendi kendini hayatına sonlandırma, son verme şeklinde bir argüman kullanılıyor. Belki onların bazı yönetmelik kanunlarında müsaade olunan Amerika'dır, Avrupa'dır veya başka ülkelerde. insanın kendi ihtiyarına, serbesti arzusuna göre bırakılmış olabilir ama e, İslam dini bakımından Kur'an ayetleri Peygamber Efendimizin hadisleri e, doğrultusunda düşündüğümüz zaman e, bu ötenazi denilen insanın çok acı çekmesi dolayısıyla hayatına son vermesi durumu caiz değil. Buna din İslam dini müsaade etmez e, büyük günahtır. İntihar e, dinimize büyük günah haram kılınmıştır. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Elbette biz insan sağlık murad eder. Hastalık da hayatta vardır. Bazı insanlar uzun süre bu hastalığı çekerler. Bu da bir imtihandır bizim inancımıza göre değil mi? Derdi pek çok Eyyub bile, gözü yaşlı Yakub bile. çağırayım Mevlam seni. Yani peygamberler dahi çekmiştir bu acıyı, ızdırabı, hastalığı asla bir Eyüp aleyhisselam için değil mi? Kur'an-ı Kerim'de geçer. İz Eyyube diye başlayan. Eyüp Eyyub, Eyyub'u da Kur'an'da. Yani onun çektiği hastalığı ama asla şikayet etmemiş, Allah'a sığınmış, Allah onun devasını vermiştir. Deva şifa diliyoruz inşallah bu durumdaki hastalarımıza. Allah şifa versin, kulluk imtihanlarını kolay getirsin.